وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ kitap mensupları o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. وَمَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ <gülüyor> Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, doğru din budur. İn <gülüyor> <gülüyor> gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise, bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ tejri min tahtaha al anhar al khalidina fiha abada radiya allah anhum wa radu anhu zalika liman khashi rabbah Bunların Rableri nezdindeki ödülleri içinden ırmaklar akan hem de devamlı kalmak üzere girecekleri adn cennetleridir. Allah onlardan